Her şey dünya yüzünde devran yapıyor. Şimdi geçirdiler. Evet. Ortada atam çekirdeği var. Şeyh. Onlar etrafında hepsi de devran ediyorlar. Bütün kainat. Orada da şeyh var. Atam çekirdeği var. Orada da etrafında devran ediyorlar. Bütün mağlubar. Sonra ben camiden cemaat almıyorum ki. Benim cemaatim kahveden aldım ben. Kahveden getiriyorum ben cemaat-ı ruhiyet. getiriyorum. Camiden getirmiyorum. Cami yanında vaizi bulmuş. imamı bulmuş. Namazı bulmuştur. Allah bulmuştur. İkisi ne oldu? Allah Allah. Bizimki başına tutuyoruz. Ben Hristiyanları Müslüman diyor. Senin benim ne ilgimim var? Sen git efendim, namazını kılcağına. Ya, al, al, al. Ben Hristiyanları Müslüman, Yahudiler Müslüman yapıyorum. Benim Hristiyanlar Müslümanlarla uğraşmak. Seninle ne uğraşıyorsun? Yahudi misin, Rumuş, Hristiyan mısın? Benimle düşmansın bana. Sen e ne uğraşıyorsun sen? Neyse, biz sahibinden aldık ya. Sahibimiz bizden hoşnut olsun da. Biz de haktan hoşnutuz zaten. Sonra haktan biliriz, görüşürüz gider. Sabrediriz. Mevle'ye de kapışmışlar şeyler. Mollalar, müdersen mollalar. O devirde caizdi değil derken. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeye gelirken Medine-i e, Hazreti Hz. Seyyid-i Naibabekir beraber Medine'nin Hazreç ve Eus kabirlerin kızları, genç kızlar çıktılar ellerinde döplerle Talal-Bedru Aleyna diye peygambere şey vurdular. Demir e o mazal vurdular. Karşıladılar peygamberimizi. Efendim izmin etmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra gene bir gün bir bayram günüydü. Bir bayram günüydü. Efendimiz yatmış böyle bağı cemalini ökmüş, uzanmış. Kızlar da muganneyler şey çalıyorlarmış, okuyorlarmış. Hazreti Hacir'in huzurunda Seyyidina Ebavekir içeri girmiş. Ne bir huzuru peygamberi dedi. Kesin şey gelin. Deyince Cenab-ı Peygamber kalktı. Her kalbin bir bayramı vardır ya Ebavekir. Bugün bizim bayramımızı bırak çalsınlardır. Biz de rızklar bayram yapıyoruz, çalıyoruz biz. Sonra <gülüyor> bir millet gelmiş. Canbaz, mangasın, çiğalışın. Canbaz değil. Şeyler geldi. Habeşçiler geldiler. Habişiler geldi Hacı Cenab-ı Peygamber hastayı aldı yanına Habişi oyuna seyretti. Bu hali de var.